Ayet hepimiz ehli sünnet olduğumuzu biliyoruz. Yeri geldiği zaman sünniyiz, ehli sünnetiz diyoruz. Zaten e, pek çok haritada ve tarih kitabında ve diğer kitaplarda da ehli sünnetten bahsediliyor ve bizim mi sünnet olduğumuz o haritalarda da gösteriliyor. Fakat bunlara aşina olduğumuz kadar bu kelimeye aşina olduğumuz kadar içeriğine aşina değiliz. Ehli sünnetin ne demek olduğu hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Bugün bu konuyu biraz aydınlatmaya çalışacağız. Ehli sünnet olmak ne demektir? Ehli sünnet olan birisi Neden ehli sünnet olmak, ehli sünnettir ve neler yapması gerekmektedir gibi meselelere değineceğiz. Konuğumuz Ebu Bekir Sifil hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam, dilerseniz ehli sünnetin böyle kısa öz bir tanımıyla giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Ehli sünnet vel cemaat Kavram olarak, terim olarak, itikadi alanda ve bunun yansıması olarak, neticesi olarak, fıkhi alanda ve diğer alanlarda sünnet-i seniyye ve sahabi-i kiramın yolu üzerinde bulunanlar demektir. Sünnet ehli, cemaat ehli bunlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok hadisinde bu cadde kübrayı, bu ana caddeyi işaret buyurmuş. Emir buyurmuş. <gülüyor> Buradan hareketle de sahabe-i kiram döneminden itibaren ümmetin e, büyük çoğunluğu sevada azam diyoruz buna. Büyük çoğunluğu bu istikamet bu cadde-i üzere buluna gelmiş. Peygamber Efendimiz zamanından beri böyle değil mi? Elbette bu dinde bir kesintisiz tamam mı, akış var. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu dini Kur'an'ı ve sünneti sahabe-i kirama eksiksiz, noksansız bir biçimde olması gerekli e, biçimde aktarmış. Tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmiş. Sahabe-i kiram da Efendimiz'den aldıkları bu emaneti e, kendilerinden sonraki nesle son derece bilinçli, disiplinli faaliyetlerle aktarmışlar. Burada e, belki insanımızda e, bir karanlık nokta var gibi bir izlenim oluşabilir. Onu tasrih edelim. Sahabe-i kiram bir taraftan fütuhatla uğraşırken, İslam ülkesinin sınırlarını genişletirken, bir taraftan da iç mekanizmanın ideal şekilde yaşaması ve işlemesi için son derece bilinçli, disiplinli bir gayret içinde olmuş. E, bu çerçevede efendimizden aldıkları itikadı, ahlakı, ameli yani bir bütün olarak İslam dinini kendilerinden sonraki kuşaklara e, bir hoca talebe ilişkisi içinde bir eğitim formasyonu içerisinde aktarmışlar. Her yeni fethedilen beldeye alim sahabiler gitmiş, oralarda okullar kurmuşlar, medreseler açmışlar, camiler açmışlar, talebeler yetiştirmişler. Ee, ve o talebelere bu dini ahlakıyla, itikadıyla, ahkamıyla, bütün boyutlarıyla aktarmışlar, öğrenmişler. Tabiun dediğimiz kuşak böyle oluşmuş, böyle yetişmiş. Onlar da kendilerinden sonra gelenleri aynı şekilde, aynı bilinçle yetiştirmişler. Ve bu artık e, 1. asrın sonları 2. asra doğru gelindiğinde mezhepler şeklinde teessüs edecek, yerleşecek, kurumlaşacak. Ve bize kadar kesintisiz biçimde intikal edecektir. Tarihi böyle bir süreklilik içerisinde aldığımız zaman işte bu sürekliliğin dışında kalan, bu dost doğru yolun, müstakim yolun sağına ya da soluna sapan bir takım akımlar olmuş tarih içinde. Bu akımlara biz ehli bid'at diyoruz. Ee, ehli sünnet fırkalar içinde bir fırka değildir. İtikadi fırkalar içinde bir fırka değildir. Ehli sünnet ana gövdedir. Ondan sapmalar olmuştur. Fırkalar onlardır. Biz fırka değiliz, ehli sünnet fırka değil. Bu dinin ana gövdesidir, özüdür, kendisidir. Onun için günümüzde bazen bilhassa bir takım akademik çevrelerde hepsini dediğim ama bazılarında ehli sünnet de itikadi fırkalardan bir fırka olarak anlatılır. Bu çok yanlıştır. Bu hayati derecede yanlış bir takdimdir. Ehli sünnet bir fırka değildir. Bu dinin özüdür, kendisidir. Sonradan ortaya çıkmış bir şey de değil. İşte oradan kaynaklanıyor mesele. Yani sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren bu din e, bir takım sübjektif, ona göreli buna göreli bir takım açılımlara maruz kalmış. Herkes bir şey söylemiş, herkes bir düşünce ortaya koymuş. Ehli sünnetim diyen insanlar da bir düşünce ortaya koymuşlar. Böylece fırkalar oluşmuş. Hayır böyle değil. Bu din kesintisiz biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i vasıtasıyla intikal etmiş gelecek nesillere.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 Medine'de Mekke'de görevini yaptıktan sonra Medine'ye gelmişler orada özellikle Abdullah bin Ömer gibi Ebu Said-i Kudri gibi radıyallahu anhum'a genç kuşak sahabiler var onları mutlaka görelim onlara soracaklarımız var diye e, onları aramaya koyulmuşlar ve mescidde Mescid-i Nebi'de bulmuşlar Abdullah bin Ömer'i radıyallahu anh. demişler ki ey Ebu Abdurrahman biz Irak'tan geliyoruz ve sana soracaklarımız var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 Tam tersine işte kaderiye, o asıl binata, gaylan demiş ki imabet elcüveni. Bütün bunlar Kurandan bazı ayetlere dayanarak söylemişler bunu. O zaman bu ana gövde demiş ki biz kendimize mesela ehli Kur'an desek e bunlar da Kur'an'a dayanıyor. Ama bizim Kurandan anladığımızdan farklı bir şey anlıyorlar. O zaman biz meseleyi daha bir tebellür ettiren, daha bir netleştiren bir şey yapalım. Bu tab oturup birkaç insanın bir arada böyle benim anlattığım gibi karar vermesi suretiyle olmuş bir şey değil. Ama süreç budur. Ehli sünnet demişler. Biz Kur'an'ı en ideal biçimde, Allah Teala'nın muradına en uygun biçimde nasıl anlarız? Sünnet-i seniyye doğrultusunda anlarız. O zaman biz ehli sünnetiz. Sünnet ne diyorsa gerek Kur'an konusunda, gerek bu dinin pratikleri, itikadı, ameli, ahlakı konusunda Onu en iyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bilir. O da bize aktarmıştır, ümmete bunu öğretmiştir. Dolayısıyla biz sünneti rehber edinirsek Allah'ın muradına gideriz. Onun için kendilerine sünnet ehli demişler. Peki cemaat ehli nedir? Çoğu zaman yanlış biçimde cemaat ehli çoğunluğu teşkil edenler gibi anlaşılır. Bu çok doğru değil. Cemaat ehli sahabe-i üzerinde bulunduğu yolu anlatan bir kavramdır. Öyle durumlar olmuş ki sünnet ve cemaat ehline mensup olan insanlar azınlıkta kalmışlar. Mesela o Abbasilerde el-me'mun döneminden itibaren başlayıp 15 sene devam eden bir mihne dönemi var. Mu'tezile iktidarı ele geçirmiş. Ondan sonra ümmetin alimlerini, kanaat önderlerini Kur'an mahluktur demeye zorluyor. Böyle demeyenleri kovuşturuyor, soruşturuyor, işkencelere tabi tutuyor. Hatta enteresan bir şey anlatayım size. Abbasiler döneminde Bizans'la bir esir değişimi yapılacak. Ee, devletler arası anlaşmalar çerçevesinde Bizans'ın elinde Müslüman esirler var. Abbasilerin elinde Hristiyan Bizanslı esirler var. Bunları değiştirecekler. Abbasilerin elindeki esirler sayı itibariyle Bizans'ın elindeki Müslüman esirlerden daha az. Karşılamıyor sayı, denk gelmiyor. Devlet gayrimüslim köleleri satın alarak esir statüsüne kavuşturuyor. Böylece Müslüman esirlerle sayı denkleşiyor ve esir mübadelesi başlıyor. Yalnız sınırda bir kontrol noktası var. O kontrol noktasında mutezililerden oluşan bir komisyon var. Bizans tarafından gelen Müslüman esirlere bir şey soruyorlar. Onların istediği cevabı verenler geçiyor, başka bir cevap verenler geri gönderiliyor Bizans'a. Siz Müslüman değilsiniz, geri gidin diye. Soru ne? Soru Kur'an mahluk mu değil mi? Tarihi hakikat bu yani. Tarih kitapları anlıyor bunu. Yani böyle anormallikler olmuş. Dolayısıyla bu dönemde ehli sünnet dediğimiz insanlar azınlığa düşmüşler. Ahmet bin Hanbel bu dönemde Allah rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Çok işkenceler çekmiş. Kaynaklar bunu naklediyor. Malum bir hadisedir. Ve o dönemde birisi soruyor ona. Hani siz cemaat ehliydiniz. Bak sen şimdi tek başına kaldın burada. Seni destekleyen kimse yok. Diyor ki cemaat ehli çoğunluk demek değildir. Cemaat ehli hak ehli demektir. Hakka taraftar olan insan demektir. Hak nedir? Kur'an ve sünnet çerçevede sahabe-i kiramın ortaya koyduğu fiili örnek durumdur. İşte bu hadise bize gösteriyor ki ehl-ü vel cema demek İslam dinini sünnet ve sahabe istikametinde anlayan insanlar demek. O doğrultuda iman eden, itikat eden, inkiyat eden insanlar demek. Sağa ve sola sapan fırkalara bakın mutlak surette her birinin Kur'anla, Sünnetle ve Sahabeyle problemi vardır. Hepsi Kur'an'a dayanır ya da öyle iddia eder, ama Sünnete ve Sahabe'ye geldiği zaman iş burada karışır. Çünkü Sahabe'ye ve Sünneti seniyeye dayansa o fikirleri söyleyemeyecek. Dolayısıyla tarihte böyle bir fırkalaşma durumu olmuş, meydana gelmiş. Ehli Sünnet yapı kendisini tarih boyu hep muhafaza ede gelmiş. Bir at fırkalar tarihin içerisinde parlamışlar, sönmüşler vesaire. Bugüne kadar gelenler de olmuş. Genellikle de hakim olmuş. Dinmek Sünnet? Evet. Yani çoğunluğu hakim, hakim olmuş. Çünkü Muradullah burada tecelli ve tezahür ediyor. Sünnet-i seniyye burada sahabe-i kiram burada. Çünkü başka türlü olması mümkün değil. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmemiz lazım. Bir at fırkalar tarih içinde kalmadı. Bizim ee, kelam tarihi kitaplarımız ve fırkaları anlatan fırak kitaplarımız, Milal Nihal kitaplarımız, ee, bugünün bugüne dair fırkalaşma fotoğrafını bize vermiyor. Sanki tarihte kalmış Eski şeylerden ya. bahsediyorlar. Evet. Yani hangi fırkalar bunlar? İşte efendim Mu'tezile'dir, haricidir, haricilerdir, Şia'dır, adını efendim Cebriyedir vesaire. Peki bugün bugüne ilişkin bir şey yok. Ama fırkalaşma bugün müslüman kardeşliği var. Tabii. Öyle evet. diyorlar. İşte o kavramlarla ilgili bir şey. Belki zaman kalır mı gelir miyiz oraya bilmiyorum. Biz bu dini kendi kavramlarımızla öğrendik. Aslı da budur. Çünkü her fikriyat, her zihniyet kendi kavramları üzerine oturur ve orada bir hakikat ifade eder. Onu başka kavramlarla ifade etmeye kalkıştığımızda. O başka kavramların ait olduğu dünyaya dönüşür o. O dünyanın verilerine dönüşür. Dolayısıyla biz de İslam'ı kendi kavramlarıyla konuşmak durumundayız. Programdan önce konuşmuştuk bir miktar. Hemen sırası geldi isterseniz oraya bir köprü kuralım. Buyurun hocam. Ee, bugün de fırkalaşma hadisesi devam ediyor dedik. E fakat bizim Fırak kitaplarımız, kelam tarihi kitaplarımız bugüne ilişkin bir şey söylemiyor dedik. Bugünün bid'at fırkaları var mıdır? Vardır, evet. Kur'an'dan başka kaynak yoktur diyenler bugünün bir bid'at fırkasını oluşturuyor. Hindistan'da bunlara Ehli Kur'an ya da Kur'an-ı Yun deniyor, orada yoğunluktalar. Türkiye'de de mealciler denen bir kesim var. Ya da kendilerine hiçbir şey demeyen, biz mezhep tanımıyoruz, Müslümanlık tektir falan gibi söylemlerle kendilerini takdim eden bir kesim var. Bunlar aslında bir bid'at fırkadır. Sünnet-i ve sahabe-i kiramı devre dışı tutmak istedikleri için geçmişteki fikir atalarıyla aralarında bir nesep ilişkisi vardır. Ee, ama biz bunları bilmiyoruz. Neden? Çünkü e, o itikadi sahada bu sahanın kavramlarıyla düşünmediğimiz için. İslam modernistleri var. Dinde yenilikçilik gerekir, yeni fikirler, yeni tutumlar, yeni iştihatlar vesaire. Bu türlü söylemlerle ortaya çıkan Bir akım var, bir ekol var, bunun temsilcileri var. Medyada, şurada, burada, Arzıyanda, Midatler hala devam ediyor. Tabii ki. İşte bunlar hala aslında birer bid'at ekoldür. Birer bid'at söylemdir. Birer bid'at mezheptir. Ehli Kur'an da öyledir, modernistler de öyledir. Bugün kendilerine selefi deyip de mezhepleri, taklidi, tasavvufu reddeden insanlar da böyledir. Bütün bunlar bid'at ekoller. Peki de hocam, e, dediniz ki sahabeyle ve sünnetle muhakkak bir problemi vardır diyorsunuz. Ama selefiler asıl yani sahabenin tamamını, sünnetin tamamını biz kabul ediyoruz. Hatta sadece biz kabul ediyoruz diyorlar. Bu yerinde bir soru. Bunun için teşekkür etmem lazım size. Sahabeyi ve sünneti, sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiramı e, nasıl anlamamız lazım? Şimdi, Kur'an'ı sünnet çerçevesinde, sünnet zemininde anlıyoruz. Başka türlü anlama şansımız yok. Sünneti sahabe zemininde anlıyoruz. Başka türlü anlama şansımız yok. Sahabeyi hangi zeminde anlamamız lazım? İşte onu da bize mezheplerin usul-i fıkıhları verir. Usul-i fıkıh ne demek? Anlama metodu demek. Anlama yöntemi, anlama metodolojisi demek. Yani İmam-ı Azam'ın, İmam Şafi'nin, Azam İmam, Şafi İmam Mali'nin... Evet, evet ondan bahsediyoruz. Koydu usuller Ondan yani. bahsediyoruz. Bu çerçevede, dikkat edin, bizim ehli Sünnet e, kelam imamlarımızın her biri bir mezhebe mensuptur. İmam Eş'ari, Şafi'idir. Genellikle evet. Ahmet bin Hanbel, Rahimehullah'ın görüşlerine daha da meyil eder. Onun için Hanbeli diyenler de vardır. İmam Maturidi, Hanefi'dir. Ve bu iki ekolden gelen bütün itikadi kelam imamları mutlaka ya Şafi'dir ya Hanefi'dir. Maliki olanlar da vardır, Hanbeli olanlar da vardır ama... Bir meslebe Ekşeri. intisaplıdır bunlar. Selefi dediğimiz ekol sahabeyi ve sünnet-i seniyeyi bir anlama metodolojisi çerçevesinde anlamayı ısrarla reddettiği için sahabe ve sünnet konusunda bir takım aşırı uçlara savruluyor. Sahabeden beri gelen bir ekol de değil. Yani 1750'den Ee, sonra temsil, 1750'den önce temsilcisi de olmayan bin Abdülvehap'la birlikte ortaya çıkmış bir yani biz sahabenin yolunu takip ediyoruz diyorlar ama sahabeyle diyorlar. aralarında bir bin yıl kadar kimse yok yok o öyle bir tarihi kesinti var kendilerini gerçi İbn-i ile refer ediyorlar e, İbn de, evet İbn-i de o Hanbeli damar içerisindeki e, zahirci çizgiyle öyle diyelim o çizginin izini sürüyor, kendisini onunla refer ediyor ama bizzat hanbelilik içinde bile İbn-i Teymiye'nin i̇bn söylemini benimsemeyen ona şiddetle muhalefet eden kuvvetli, kudretli alimler var. Dolayısıyla bu hanbeliliktir diyemiyoruz. Bugünkü selefilik için hanbeliliktir diyemiyoruz. Çünkü bunların içinde mezhepleri ve taklidi şirk sayanlar var. İbn-i böyle demediği halde böyle diyenler var iki bunlar içerisinde yani dediniz ya, sünneti reddederler muhakkak bir kısmını. Mesela hangi kısmını reddediyorlar sünnetin? Bu bid'at fırkalardan mı var? Yok Selefiler mesela sünnetin hangi kısmını reddediyorlar? Selefilerin e, bilhassa haberi sıfat dediğimiz sıfatlarla ilgili öne çıkarttığı bir takım rivayetler vardır. E, Bu rivayetler aslında o metodolojisizlikten kaynaklanan bir zihniyetle yanlış yorumlanır. ve Selam Efendimizin ee, sünnetine bir büyük fotoğraf olarak umumen baktığımız zaman oradan böyle bir netice çıkmadığı halde bir takım ee, zayıf ya da manayla nakledilmiş rivayetlerden hareketle o genel sünnet bütününe çok da ürtüşmeyen haberi vahidlerden kaynaklanan bir e, çizgi bir zihniyet bir ideoloji ortaya koyarlar. Oysa biz sünneti bize nakleden sahabe-i kiramın genel tutumuna baktığımız zaman oradan da böyle bir şey çıkmıyor. Birincisi bu. İkincisi e, ahkamla ilgili hadislerde sünnet-i seniyenin ahkama ilişkin, fıkha ilişkin boyutunda eee mezhepleri reddeden kesim için söylüyoruz bunu. Mezhepleri reddettikleri için mezhepler tarafından icmaen belirlenmiş, mücma-ın olmuş hususlarda bile mezheplere muhalif tavır takınmakla bunlar sünnetin o kısmına e, tavırlı yaklaşmış oluyorlar. Bir de bu tasavvufla ilgili hadisler var. Mesela. Tam oraya geleceğim şimdi. <gülüyor> tasavvufla ilgili boyutunda da işin e, bizim ahlakiyat, zühdiyat dediğimiz alanla ilgili rivayetleri de E zaman zaman inkar ederek, zaman zaman tevil ederek, yorumlayarak bir şekilde devre dışı bırakırlar. Oysa biz bütün bu alanlarda gerek itikadi, gerek fıkhi, gerek zühdi alanlarda sünnet-i seniyyenin bir metodoloji çerçevesinde anlaşılması suretiyle bu kurumların oluştuğunu biliyoruz. Kelam mezhepleri, fıkhi mezhepler ve tasavvuf ekolleri, tarikatlar bu çerçevede oluşmuştur. Şimdi bütün bunları siz sadece kendi uygun gördüğünüz rivayetleri merkeze koyarak ki son derece tartışmalı ve sübjektif bir şeydir bu. Sadece o rivayetleri merkeze koyarak baktığınız zaman sünnetin çok büyük bir kısmını otomatik olarak devre dışı bırakmış olursunuz. Yani şöyle hadiselerle çok karşılaşılıyor mesela. Selefiyiz biz e, sünnetten ayrıldığı insanlar biz e, sünnete döneceğiz. Hatta biz aklımızı kullanmayız biz hadis alırız sadece filan diyorlar. Ama Buhari hadisi söylüyorsunuz mesela. Allah dostlarının özellikleriyle ilgili o hadis uydurma diyor mesela. Seveciler yani. içerisinde Buhari hadisine uydurma diyenler var mıdır? Doğrusu bilmiyorum ama e, pek çok hadisi tevil edenler vardır. Ya da müştehit imamlar tarafından e, tenzih ehli ulema tarafından kabul edilmiş pek çok rivayeti ya tevil veya reddedenler vardır. Çünkü onlar için asıl olan kendi e, bakış açılarına uygun rivayetlerdir. Merkezde bunlar vardır. Bunlarla örtüşmeyen, bunlara aykırılık teşkil eden ayetleri ve hadisleri yorumlarlar. Hadislerin bir kısmını da reddederler. Dolayısıyla selefilik dediğimiz yapı içerisindeki bu şeyi de, bu arızayı da biz çağdaş bilat oluşumlar içerisinde rahatlıkla değerlendirmeliyiz, değerlendirmeliyiz. Ehl-i sünnet geleneğinden sevada azamdan bir kopma gibi bir ayrılma gibi görmek lazım. Görmek evet. lazım. Şimdi Tarih içerisinde nasların zahiriyle amel edenler olmuş mudur? Olmuştur. İşte zahiriye diye bir mezhep vardır mesela. Bilhassa Endülüs'te etkili olmuş. Günümüzde pek tabiisi kalmamış bu mezhebin ama e, nasların zahirini esas al almak suretiyle özellikle e, fıkhi sahaya yaklaşmak bunların bariz vasfıdır ama şöyle bir fark da var arada. Bunların bir usulü fıkhı var. Yani İbn Hazm dediğimiz alim, zahiri mezhebinin kurucusu değildir ama e, biricik mümessilidir. usul-i fıkha ilişkin eserleri var. El-İhkam diye bir eseri var, En-Nübez diye bir eseri var. Bunlar usul-i fıkıh eserleri. Bir ikincisi de İbni Hazm'ın ve genel olarak zahiri çizginin itikadi sahadaki e, tavrı ve tutumu diğer Ehl-i Sünnet mezheplerden farklı değil. Bu önemli bir şey. Çünkü yani ehli sünnet olma vasfı birinci derecede itikadi sahada tezahür ediyor, tebellür ediyor. Bu sahadaki duruşuna, tavrına bakarak insanların, kesimlerin, ekollerin adını koyuyoruz. Zahiri mesele bu sahada %100 ehli sünnet mezhebidir. Fıkhiyatta farklı bir tercihi var. Peki hocam bugün de ehli sünnet devam ediyor, bid'atler devam ediyor. Evet. Fakat e, halkın büyük bir bölümünün ehli sünnetin de bid'atin de ne olduğundan çok fazla bir haberi yok. Halk şu şekilde bir yöntem takip ediyor. İlahiyatçılar var, hocalar var, işte cami imamları var vesaire filan. Halkın gözünde dini meselelerin sorulabileceği insanlar var ve bunlara sorulduğu takdirde sorumluluğun kalktığını düşünüyor halk kendisinden. Ve televizyon izliyor, bulduğu ilahiyatçıya sorabiliyor, bulduğu hocaya sorabiliyor, güvendiği birisine soruyor. O ne diyorsa onunla amel ediyor. Ama bugün o sorduğu kişiler içerisinde ehli sünnet böyle diyor. Ehli beyt böyle diyor, işte Selefi şunlar böyle diyor, bunlar böyle diyor, ben de böyle diyorum diyen evet. insanlar var. Ehli sünnet olan birisi böyle diyen birinden fetva alabilir mi? Alamaz. Bunu Buna hemen diyor. kesin ve keskin biçimde ifade edelim. Fetva soracağımız insanların müfti sıfatına, fetva veren insan sıfatına hakkıyla haiz olması lazım. Müftide aranan vasıflar var. Bununla ilgili bir literatür var. Yani adab-ül ya da adab-ül müfti vel müstefti tarzı kitaplar var. Fetva verme adabı, fetva sorma adabı bunun usulü, erkanı, ahlakı ilkeleri ile ilgili özel kitaplar var. Bu kitaplarda bu mesele enine boyuna işlenmiştir. Müftüde aranan vasıflar bu çok önemli bir şey. Yani eğer müftü e, müştehit değilse mesela müftünün aslına müştehit olmasıdır. Müştehit değilse Bir müştehidin izini takip eden olması lazım. Ben mezhep tanımıyorum, müştehit tanımıyorum, ben kendim iştahat ediyorum diyorsa bir insan, o zaman ona da sorarlar. <gülüyor> kendi usulü fıkhını bir ortaya koy bakalım. Çünkü iştahat dediğimiz şey usulü fıkh zemininde yapılır. Ben iştahat ediyorum, müştehit tanımıyorum diyorsa bir insan, ona demek, demeli ki sen kendi usulü fıkhını bir ortaya koy görelim. Kur'an'ı hangi zeminde anlıyorsun? Hangi ilkeler doğrultusunda? Sünneti hangi ilkeler çerçevesinde anlıyorsun? İhtilaf ve icma konularına hangi ilkeler çerçevesinde yaklaşıyorsun? İştihat ederken metodun nedir? Bütün bunlar ortaya koy. Biz o usul üzerinden senin fetvaya ehil olup olmadığına karar verelim. Evet, Ama sözünün... maalesef bugün tabi bunun da şeyi kaybolduğu için. Sözünüzü balla kestim hocam. Kısa bir reklam aramız olacak. Hayırlı, Ondan sonra hayırlı. devam edeceğiz inşallah. Birisi sünnet olmayan birisinden ya da kendini ehl sünnetin de üstünde böyle bütün şeylerin hakemi gibi gören birisinden fetva alabilir mi diye sormuştuk onu cevaplıyordunuz Orada evet. devam yani isterseniz. o usul-i fıkıh meselesi önemli anlama metodolojisi meselesi önemli yani ben Kur'an'dan hareket ediyorum demek yetmiyor bu meselede çünkü birinci kısımda da ifade ettik bütün bid'at mezhepler Kur'an'dan hareket ediyor ya da Kur'an'dan hareket ettiklerini söylüyorlar öyle diyelim Kur'an çok enteresan bir kitap gerçekten. Bunu sırası düştüğünde her yerde naklediyorum. Ee, çok öğretici olduğu için burada bir kere daha tekrar edeyim olursa. Bu meşhur Sıffin Savaşı'nda biliyorsunuz hakem olayına karar verildi ve savaş orada durdu. Evet. Oradan bir fırka zuhur etti. Hariciler diyoruz bunlara. Hariciler ne dediler? ''İnil hukmu mu lillah'' diye bir ayet var Kur'an'da. ''Allah'tan başka hüküm verecek yoktur'' dediler. Siz hakem tayin etmekle kafir oldunuz. Dolayısıyla biz sizden uzaklaşıyoruz dediler ve Hz. Ali radıyallahu efendimizin saflarından binlerce kişi ayrılıp gitti. Hz. Ali efendimiz bunları tekrar kazanmak için önce onları ikna etme yolunu denedi ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumayı onlara gönderdi. Gönderirken de onlara bir şey söyledi, ona bir şey söyledi, dedi ki onlarla Kur'an üzerinden tartışma. Kur'an'dan delil getirme. Neden dedi? Çünkü dedi sen bir ayet söylersin kendi davanı desteklemek için onlar da bir ayet okurlar. Nitekim bir ayet okuyarak ayrıldı gittiler. Onun için onlarla sünnetten delil getirerek münazara etti. Çünkü Kur'an bünyesinde çok anlamlar barındıran çok vecihlere ihtimal veren çok boyutlu bir kitaptır. Aslında ümmet içinde bir imtihan. Yani. Çok önemli bir şey bu. Yani Bu söz gerçek anlamıyla kulaklara küpe yapılmalı. Kur'an bünyesinde çok anlam barındıran, çok vecihli, çok yönlü bir kitaptır. لِأَنَّ kuran حَمَّالٌ وَيْوْجُوهُ diyor Hz. Ali. Abdullah bin Abbas da bu nasihata uyarak haricilerle sünnet temelli bir münazara yapıyor ve binlercesini ikna edip tekrar Hz. Ali'nin kazandırıyor. Şimdi dolayısıyla ben Kur'an'dan hareket ediyorum demek meseleyi çözmüyor. Herkes Kur'an'dan hareket ediyor. Bir biçimde. Peki e, meseleyi nasıl ayaklarını yere bastıracağız? Nasıl e, sana göreli bana göreli bir izafiyet alanından kurtaracağız? İşte bunu yapacak olan sünnet ve sahabe-i kiramdır. Kur'an'ı sünnet çerçevesinde zemininde, sünneti de sahabe-i kiram zemininde anlamak zorundayız. Onun için ehl Sünneti. Şimdi günümüzde ortalıkta dolaşan pek çok fetva var. Bu fetvalar aslında meselenin Kur'an, sünnet ve sahabe-i kiram zemininde çözülmemesinden kaynaklanan arızaları ortaya koyuyor. Adı ne, ne olursa olsun. Ben Kur'an'la konuşuyorum, ben size Kur'an'ı söylüyorum, Kur'an'ın dediğini diyorum da dense, eğer mesele ehl-i sünnet ve zemaat, cemaat zemininin dışındaysa, o imamların fetvalarından başka bir şey söylüyorsa bize, bu bid'at bir fetvadır. İstediğiniz biçimde takdim edilmiş olsun, önemli değil. Adı bunun bid'attır. Evet, İmam-ı Rabbani <gülüyor> de Kudüs'e sırrı böyle bir sözü var, Mektubat-ı Rabbani'de geçen. Önemli olan Kur'an'dan ve sünnetten sahabe-i kiramın ve sünnet alimlerinin ne evet. anladığıdır, evet. bizim anladığımız evet. değildir. Zaten bütün bid'at fırkalarda kendi görüşlerini, kendi fikirlerini Kur'an'dan ve sünnetten çıkardıklarını söylerler. Evet, aynen. Evet. Şimdi e, günümüzde böyle çok somut bir şey üzerinden gidelim isterseniz. Günümüzde evet. çok tartışma konusu yapılan bir fetva var. Efendim hanımların hayızlı haldeyken, hayız dönemlerindeyken namaz kılıp oruç tutmaları i̇şte bir fetva var. Bu fetva bize diyor ki hanımlar bu haldeyken namaz kılamazlar çünkü temizlik E, temizliğe tam riayet edilemiyor ama oruç tutabilirler. Kur'an'da ve sünnette bunu engelleyen bir şey yok. Baktığınız zaman Kur'an'da ve sünnette hanımlar hayızlı döneme girdikleri zaman, hayız dönemine girdikleri zaman namaz kılmasın, oruç tutmasın, hayız dönemi bittikten sonra Efendim oruçlarını kaza etsinler, namazlarını kaza etsinler ya da etmesinler. Yani bu sarahatte, bu formatta bir ayet ya da hadis yok. Fakat sahabe-i kirama geldiğiniz zaman, sahabe-i kiram bu konuda icma etmiş. Az önce adını andığımız İbni Hazm'ın Meratibül İcma diye bir kitabı var. İbn Hazm bu kitabında diyor ki, ben sahabenin icmaından başka icma tanımıyorum. Sahabenin icmağına muhalefet etmek de küfürdür diyor. Eğer sahabe hiç muhalifi olmadan bir konuda görüş birliğine varmışsa, söz birliğine varmışsa, bu dindir. Buna muhalefet eden de kafir olur diyor. Ya sahabeden başka zaten o dönemde dine şahit olan, yani Peygamber Efendimiz'i gören birisi yok ki yani. Evet. Sahabe bir konuda görüş birliği etmişse gerçekten burada durmak lazım. Bu meseleyi sahabeye götürelim. Açın icma kitaplarını, hilafiyat kitaplarını. Sahabe şu konuda hiç muhalifi bilinmeyecek şekilde icma etmiş ki hanımlar hayız dönemine girdiğinde namazı ve orucu bırakır. Tutmaz değil, tutamaz. Evet. Haramdır, günah, İsteğe bağlı değil yani. Değil, hayır, ruhsat değil. Haramdır, günah. Hayız hali bittikten sonra oruçlarını kaza ederler, namazlarını etmezler. Dini hüküm budur. Biz bu dini hükmü, efendim Kur'an'da şöyle geçmiyor, sünnette şöyle bir kelime var, işte eza kelimesi geçiyor. Eza hastalık demektir. Hanımlar nasıl hasta hallerinde dilerlerse oruç tutarlar, o halde haiz halindeki hanım da hastadır, dilerse oruç tutabilir gibi kıyaslarla bu işi götüremeyiz. Ar arada bir maal farık diyoruz biz buna, kıyas maal farık. Arada hayati bir fark var. Haiz halini hastalıktan ayıran önemli bir şey var, e fark var. Bu fattan birisi ayet-i kerimenin devamında ve takribuhunna hattâ yetekur ne diyor ayet. Hanımlar sana hayızdan sorarlar de ki o hayız bir hastalıktır bir eziyettir daha doğrusu eza eden hastalıktır eziyettir. O halde hanımlarınızı hayız, hayız halindeyken yaklaşmayın temizlenene kadar. Evet, Şimdi hastayken öyle bir yasak ha, yok. Ha böyle bir şey yok bakın burada bir fark çıktı ortaya. Normalde eğer haiz bir hastalıksa, onun cinsel ilişkiye engel teşkil etmemesi lazım. Çünkü Kur'an'da ve sünnette hasta hanımlarınızla ilişki kurmayın diye bir nas yok. Zaten o fetvayı verenler de onu öyle bir şey söylemiyor. Görmüyorlar bunu tabii, böyle bir fetvaları yok. Ayetin devamını görmüyorlar işte burayı. Eğer haiz hastalıksa, hanımlara haizli haldeyken yaklaşmak yasak olduğu için buradan kıyasla şunu demeleri lazım hastaysa bir hanım, başa ağrıyorsa, gözü ağrıyorsa, başka bir rahatsızlığı varsa cinsel ilişki kuramazsınız. Yasaktır, haramdır. Neye istinaden? Bu ayetle, bu ayette ifade edilen hükme kıyasla verilen hükme istinaden. Ama böyle bir şey demiyorlar. Şimdi hais haline gelince oruç tutabilir çünkü bu hastalıktır. O zaman diğer hastalıklarda da bunu yapalım. Hayır böyle bir ayet yok, hadis yok. Yani burada bir eee Bektaş'ın mantığı tabiri caizse yürüyor. Ayetin yarısı alınıyor, yarısı alınmıyor. Hadi bunu geçtik, özür dilerim. Sahabe-i Kiram'a bakıyoruz. Sahabe-i Kiram muhalifi bilinmeyecek şekilde icma etmiş ki, hayızlı hanımlar namaz kılamaz, oruç tutamaz, hayız dönemi bitip de temizlendikleri zaman orucu kaza ederler, namazı kaza etmezler. Burada şöyle bir şey çıkıyor önümüze, bu önemli bir nokta gerçekten. Şimdi sahabe eğer Kur'an ve sünnetin açık bıraktığı bir kapıyı, söz birliği ederek kapattıysa bu sahabenin güvenilirliğine dokunur. Onlar bu dini demek ki haşa ve kella, tahrif ettiler. Üstelik söz birliği ederek tahrif ettiler. Kur'an'ın ve sünnetin bir hükmünü yani Kur'an ve sünnet müsaade ediyordu. Onlar yasakladı gibi bir mana çıkar. Yani budur. Yani. Allah korusun. Bu budur. O zaman sahabenin güvenilirliği gündeme gelir. Bakın aynı şey gene bir ara tartışma konusu olmuştur. Kadının imameti meselesi. Kur'an'da ve sünnette kadınlar erkeklere imamlık yapamaz diye bir nas yok. Peki bir insan böyle bir nas yoktur diye kadınlar erkeklere imamlık yapabilir diyebilir mi? Biz diyoruz ki diyemez. Niye diyoruz bunu? Çünkü sahabe icma etmiş. İbn-i Hazm'ın az önce adını andığı meselinde bu da var. Sahabe icma etmiş ki kadınlar erkeklere imamlık yapamaz. Bunun niyesini soruşturmayız. O ayrı bir şey. Hikmeti nedir, sırrı nedir, sebebi nedir, gerekçesi nedir ayrı bir şey. Ama biz bunun dini bir hüküm olup olmadığı noktasını bir yere dayandırmak zorundayız. Bir şeyin Kur'an'da ve sünnette sarahaten yer almaması, o şeyin mevcudiyetini, ibahasını filan göstermez, cevazını göstermez. Çünkü bizim delil ve kaynak anlayışımızda üçüncü sırada sahabenin icmağı geliyor. Biz bunun için ehl-i sünnetiz. Ve insanlara şunu söylüyoruz. Hemen bu uyarıyı yapalım. Buyurun. Her kim ki, her kim ki, ister Kur'an'dan hareket ettiğini söylesin, ister sünnetti konuşturduğunu söylesin, sahabe-i kiramın icmağına aykırı bir şey söylüyorsa o adam ehl-i bidattır. İnsanlar bunu kafalarına lütfen yazsınlar. İster Kur'an adına konuşsun, ister sünnet adına, ister ümmetin birliği adına, ister ehl-i beyt imamları adına ne olursa olsun fark etmez sahabe-i kiramın icmağına kat'i icmadır aykırı bir şey söylüyorsa bir adam ehli bid'attır lütfen onu öyle görün Bunun adını onun sorayım. takipçisi olunmaz diyorsunuz He. peki hocam yani siz kaynaklara hakimsiniz usul fıkıh meselelerini biliyorsunuz e böyle sakıncaları görüyorsunuz bu insanların tehlikesini de biliyorsunuz ama e, insanlar hangi çıkan hoca ehli sünnettir hangisi insanları kur'an'a çağırıyor hangisi nasıl bir usul takip ediyor bunu bilmiyor ki Halk için, yani sıradan halk için, icma ne, kıyas bunu bilmeyen insanlar için nasıl bir yöntem takip edilmesi lazım? Şimdi bakın. Biz bu dini yeni keşfetmiyoruz. Bu din 1400 senedir var. 1400 senedir akla hayale gelmedik badireler atlatmış. Üzerinden Haçlı Seferleri geçmiş, Moğol istilaları geçmiş. Şu anda da modernizm buldozarı geçiyor üstümüzden. Buna rağmen bu din kaynaklarıyla kitabiyatıyla ve nakil e, unsuruyla ayakta duruyor. Dimdik elhamdülillah. Bu dini diğerlerinden ayıran en önemli fark da budur zaten. Böyle nakledildiği gibi ya da zannedildiği gibi efendim Kur'an korunuyor, onun dışındaki kaynaklar bir biçimde tahrife maruz kalabilir, kalmıştır gibi bir anlayış son derece yanlıştır. Evet buharide zaten Ee, rahmetullahi aleyh Allahü Teala hak yolu ümmeti arasında koruyacaktır diye bir hadis-i şerif var şimdi allah Teala bu kitabı Kur'an-ı Mübini bu ümmetin hafızaları ve hafızları vasıtasıyla koruyor sünneti de aynı vasıtayla koruyor ahkamı da aynı vasıtayla koruyor bakın şu anda elimizde sahabe-i kiram döneminde çoğaltılmış, istinsah edilmiş, mushaf müshalarında hiçbiri yok. Yok şu anda elimizde. Ama biz elimizdeki Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, tebliğ ettiği Kur'an olduğundan zerre şüphe etmiyoruz. Neden? Nakil unsuru var çünkü. Sahabe bunu nesil be nesil birbirine ezberden nakletti. Ve bize böyle geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aynı şey sünnet içinde söz konusudur. Onun için biz Kaynaklara bakarken, hükümleri değerlendirirken, Kur'an, sünnet, icma diyoruz. Bunların bize kadar gelişinde herhangi bir şüphe, kuşku, endişe yok. Şimdi şöyle diyelim. Bizim elimizde günlük hayatımızı yaşarken nasıl amel edeceğimizi gösteren rehberler var. Bu rehberler başta ilmihal kitapları. İlmihal kitapları nasıl oluştu? İşte Kur'an, sünnet, icma vesaire bu delillerden usul-i fıkıh çerçevesinde elde edilen hükümler, mufassal kitaplarda isteyen açar bakar detaylı bir şekilde mevcuttur. Fakat sokaktaki insan bu işin içinden çıkamayacağı için zaman içerisinde alimler oturmuşlar, Allah hepsine rahmet eylesin. Bize bu bilgileri süzmüşler, hazmı kolay bir formata getirmişler ve ilmihal diye sunmuşlar. İnsanımız lütfen, Şu naiflikten kurtulsun. Efendim dün akşam bir hocayı dinledim kafam karıştı. Bir, bir kitap okudum kafam karıştı. Kafanız karışmasın. Biz bu dini yeni öğrenmiyoruz. Açın Ömer Nasuhi bilmem merhumun, Ali Fikri Yavuz merhumun, Mehmet Zine Efendi merhumun, ilmihallerine bakın. Eğer bir şey orada yazılana aykırıysa yanlıştır. Bunda tereddüt etmeyin. Yani televizyon seyrederek değil, ilmihal okuyarak da. Dinimizi öğrenmemiz lazım. Ya bu din bizim için hayati bir şey. Yani bu magazinel bir şey değil. Yani televizyondaki insanların tartışma kabiliyetlerini terk edebileceğimiz bir şey de değil. değil. Işte. Eyvallah. Yani "Ben sünnetim Eyvallah. diyorsa bir insan bunu delillendirmesi lazım. Bunun da en basit delili imal okuması değil. Yani. Bu bu bu kadar basitken insanımız kendisini olmadık yokuşlara sürüyor. Olmadık duvarlara başına vuruyor. Yani doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham almak için ya da sünnetle Kur'an'la amel etmek gibi zor bir şeye soyunarak kendi başına evet kendisini sıkıntıya sokuyor. Oysa Allah kimseye gücü yetmeyeceği işi yükü yüklemez. Yani bizim gücümüz ihtihat etmeye yetiyorsa sorumluyuz. Yetmiyorsa değiliz. İnsanımız da böyle düşünsün. Özellikle genç kuşak böyle düşünsün. Yani Allah bizi Kur'an ve sünnetle amel etmekle mi mükellef kılmıştır? Yoksa bunlardan elde edilen sonuçlarla, hükümlerle amel etmekle mi mükellef kılmıştır? Evet. Sahabe-i kiramın hayatına bakın. Sahabe-i kiramın hepsi Kur'an ve sünnetten ee, onlara dayanarak, iştihat ederek elde ettiği hükümlerle mi amel ediyordu? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bazı kaynakların nakdine göre 124.000 ya da 114.000 sahabi vardı hayatta. Veda hutbesinde 100.000'den fazla sahabi dinledi veda hutbesini. Peki bu 100.000, 100 küsür bin sahabinin tamamı müjdehit miydi? Hayır vallahi. Bunlar içerisinde bize iştihatları nakledilip gelen insanların sayısı 20'yi 25'i geçmiyor bizzat kendi İslami kaynaklarımızın naklidir. Şirazi böyle demiş Şafii Gülmezheb, İbnül Hüman böyle demiş Hanefi Gülmezheb, İbnül Kayyim böyle demiş Hanbeli Gülmezheb. 20'ye 30'u geçmiyor. Müştehit sahabilerin sayısı. Peki bu yüz küsür bin sahabenin tamamı ne yapıyordu? Gidip bir de sordu. Evet, soruyor. 20-30 kişiye sorarak onunla Bunlara amel ediyorlardı, ediyorlardı Bunlardan yani. aldığı cevapla amel ediyordu. Evet. E bu hep böyle ola geldi, tarih içinde de böyle ola geldi. Asla hiçbir aklı başında insan bütün insanları iştahat etmeye çağırmadı ki. Herkes Kur'an okusun hüküm çıkarsın. Bu değil. herkesi doktor olmaya, avukat olmaya, mühendis olmaya çağırmak gibi bir şeydir. Evet, Bu saçmamış. eşyanın tabiatına aykırıdır. olmaması gereken bir şey aslında. Dolayısıyla biz iştahat etmekle değil, iştahat etmiş insanların verdiği hükümle, vardığı sonuçla amel etmekle mükellefiz. Böyle yaparsak kurtulacağız. Öbür türlüsü bizi sıkıntıya sokar. Dünyamızı da ahiretimizi Evet hocam Allah razı olsun Programımıza katıldınız bizi kırmadınız. Süremizin de sonuna geldik daha konuşacağımız çok şeyler vardı ama evet, artık evet. başka bir programa Hayırlısı kaldı. Hayırlısı inşallah. Sünnet konusu hayati bir konu aynı zamanda evet. çok Tabii geniş konu çok gereken geniş. Evet. bir konu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam ben teşekkür Programımıza katıldığınız evet. için. Allah emanet olun. Evet efendim bugün köprüden önce de ehli sünnet üzerine konuştuk. Hocamızın bir tavsiyesiyle programımızı kapatmış olalım. Efendim ehl sünnet olduğumuzun farkına varmak için, ehl sünnet olduğumuzu delillendirmek için muhakkak ilmihal okumamız gerekiyor. İnşallah hepimiz ilmihal okuyalım, buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim bu konuda. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.